O zaman o kişi adına ne yapmalıyız? Karşılığını tarafımıza beklemeden onun evet. adına hayır ne yapmalıyız. Vermeliyiz. Sevabı sahibine gitmek üzere onun adına sadaka vermeliyiz. Yani o malı başkasına sadaka olarak ikram etmeliyiz. Evet. Elhamdülillah. İdris Hocam, vaktimizin sonuna geldik. Gerçekten keyifli bir programdı. Teşekkür ediyorum. Şöyle son söz söylediğinde dua mahiyetinde birkaç kelam alalım inşallah. Evet. Size. Ben de teşekkür ediyorum. Bu fırsatı sizin aracılığınızla seyircilerimizi en azından bildiklerimizi aktarma e, babından güzel olduğunu düşünüyorum. E, ben e, dinin yaşanılabilir hmm. hükümlerinin olduğunu inanıyorum. Yani dini hükümler, e, tabii ki din eşittir, hayattır. Haliyle biz de ne yapıyoruz? Bu hayatın daha güzel hem dünyada hem de bundan sonraki ebedi e, hayatta e, saadet içerisinde mutlu bir şekilde yaşayabilmemiz için belli kurallarımız olduğunu. Bu kurallarda işte dünyada çünkü ahiret dünyada kazanılıyor. Oradaki güzel nimetler dünyadaki yaptığımız işlerle direkt alakalı. O zaman bütün Müslümanlara, bütün seyircilerimize şunu ifade ediyorum. Gelin dünyamızı ve ahiretimizi mamur edebilme adına ve ebedi, ebedi saadete erebilme adına ne yapabilelim? Allah'ın koymuş olduğu kurallara riayet ederek. Yani helalinden haramına, yani helalleri yapmaya, onun emirlerini yerine getirmeye, yasakladığı şeylerden de kaçınarak Önce kendimizi, çevremizi bu konuda bilinçlendirmeye inşallah dünyamızı da ve ahiretimizde bu şekilde huzur içerisinde yürütebilmemiz bizim elimizde olduğunu olacağını ifade ediyorum ve hayırlı akşamlar diliyorum.